Göklerin, yerin ve tüm kainatın Rabbi olan Allah'a Kendisinden başka tapılacak Ve avuç açılacak hiçbir ilah olmayan Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun Karanlıkta kalıp yolunu kaybetmişlere Şirk bataklığında çırpınanlara Asilere, günahkarlara ve sapıtmışlara kurtuluş yolunu gösteren, Efendimiz Muhammed'e, Ehli Beytine, seçkin sahabelerine, alimlere, salihlere, şehitlere, ve bütün mustazaflara selam olsun. Ey Allah'ım, Küfür ve zulmün hakim olduğu bu çağda Dinine yardım etmek için canlarını feda eden İslam şehitlerinin ruhlarını aziz kıl Onları cennetinle sevindir İlahi Senin dışında bir kanun koyucu Ve İslam'ın dışında bir yol tanımayarak sana geldik Bizleri bu yolda sabit kıl Ey Rabbimiz, Dünyanın dört bir yanında, Aziz İslam'ı yüceltmek için mücadele eden tüm Müslümanlara azim ver. Filistin'de, Cezayir'de, Çeçenistan'da, Bosna'da ve Dünyanın her bir köşesinde İslam'ı savunmak ve onu yüceltmek için savaşan Hizbullah'a yardım et. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın Yahudi işgalciliğinden ötürü dinmeyen gözyaşlarını dindir. Kutsal mescidimizin mücadelesini veren sapanlı ellere güç ver. İşgalci, zalim ve faşist İsrail'le anlaşma imzalayarak ümmete acıların en büyüğünü yaşatan sözde Müslümanlara basiret ve sadakat ihsanet. et. Ey Rabbimiz! Kuzey Irak'ta başlatılan savaşla Müslüman Kürt halkını yok etmeyi, İslam inkılabının parlayan ışığını söndürmeyi planlayan Amerika ve uşaklarını darmadağın et! Biricik İslam inkılabını ve aziz rehberini koru! İlahi! Bize İslam'ı nasip ederek bizleri aziz kıldın. Fakat, Bedenimizi kuşatan şeytanın vehmine kapılarak dininden yüz çevirdik. Ancak senin Rahman sıfatına sığınıyor... ...ve bizi affetmen için sana geliyoruz. Kalbimizi sevginle donat... ...ve bizlere şehitler gibi yaşamayı nasip et. Ailelerimize ehli beyti örnek kıl. Bizlere sevgi, merhamet ve güzel ahlak ver. Aziz İslam'dan ayırma bizleri ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin.